Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli Kardeşlerim Hudeybiye denilince akla iki önemli esas geliyordu. Birincisi sulh, ikincisi biattı. Biat ayetlerle övülmüştü. Hadis-i şeriflerle müminlerin hayatında belirgin bir yer tutmuştu. biat kelime olarak karşılıklı bir karara varıp onun üzerine el sıkışmak demekti. El tutarak veya el sıkışarak hıza belirtmeye de biat denilmişti. Biatın kuşatıcı manası ise İslam'a gönül verip iman ettiğini ya da bir kimseyi Veya devlet başkanını tanıdığını ifade eden Ahide biat denirdi Peygamber Efendimiz iman iklimine girenlerden İslam'la şereflenenlerden biat alıyordu Bu biatların bağrına yatan manalara baktığımızda Nice inceliklerin var olduğunu görüyoruz Hz. Enes radıyallahu an Bize Hendek kazımı esnasındaki sahabe-i kiramın Hep bir ağızdan okudukları Beyti naklediyor Biz Muhammed'e Biat edenleriz Can taşıdığımız sürece Cihat sözü verenleriz Allah'ın Resulü Şerefli arkadaşlarına Karşılık olarak Allah'ım Gerçek hayat Elbette akıret hayatıdır Ensar ve muhacire kerem et. Onlar buna layıktır Diye cevap veriyordu biatın barında yatan manalardandı. Allah'ın varlığını, birliğini, ondan başka ilah olmadığını, Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın onun kulu ve rasulü olduğunu, Allah yolunda oluşun, rasulünün izinde oluşun, bir ömür Allah ve rasulüne sadık kalışın ifadesiydi. Peygamber Efendimiz'in şerefli arkadaşlarından Avf bin Malik el-Eşşai anlatıyor 7-8 ya da 9 kişiydik Resulullah'ın yanında bulunuyorduk Resulullah Efendimiz bize Allah Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu Biz Resulullah'a kısa bir zaman öncesi biat etmiştik Ya Resulallah dedik Biz sana biat etmiştik O yine Allah Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu Efendimiz böyle deyince ellerimizi uzattık ve ''Sana biat ediyoruz Ya Resulallah'' dedik ve sorduk. Sana biatımız ne üzere olacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalnız Allah'a kulluk edecek, yalnız O'na ibadet edecek ve hiçbir şeyi O'na ortak koşmayacaksınız. Beş vakit namazınızı kılacaksınız. Size verilen emirleri ve yasakları dinleyecek, ve itaat edeceksiniz buyurdu. Sonra da sesinin tonunu daha bir düşürerek insanlardan hiçbir şey istemeyeceksiniz buyurdu. Ah bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh anlatıyor. Sonraki yıllarda o mecliste bulunan sahabilerden bazılarını gördüm. Atının üzerindeyken yere kırbacı düşse onu yerde duran birisinden istemiyor inerek kendisi alıyordu, diyordu. Müminler kardeşti. Birbirleriyle ileri boyutta bir dayanışma, bir kaynaşma içindeydiler. Haliyle müminlerin birbirlerinden bir şeyler istemeleri yasaklanan bir şey değildi. Peygamber Efendimiz, kul mümin kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısıdır, buyuruyordu. Mü'min kardeşlerine yardım için yüksek bir duyarlılık içinde olacaktı. Yardımlarına koşacaktı. Onların dertlerine derman olmak için büyük bir gayret içinde olacaktı. Ama onlara zerrece yük olmayacaktı. Hep koşan olacaktı. Hep veren olacaktı. Hep yükleri yüklenen olacaktı. Ama hiçbir mü'minin İmkânını kendisine harcamama duyarlılığı için olacaktı. Olabildiğince veren olacaktı ama alan olmayacaktı. Onların yükünü taşıyacaktı ama onlara hiçbir yükünü taşıtmama gayret içerisinde olacaktı. Peygamber Efendimiz, insanlardan hiçbir şey istemeyeceksiniz.'' buyuruyordu. Yüksek bir konuma işaret ediyordu kul ileri boyutta iklim olabilirse, Gerçekte her şeyi evrip çeviren Rabbi Rahim olduğunu kavrayabilirse Sebeplerde bir güç ve kuvvetin olmadığını Asıl failin Rahmanu Rahim olduğunu idrak edebilirse haliyle ne isteyecekse Rahmanu Rahim'den isteyecekti Bu imanlarını hayatına büyük ölçüde hakim kılanların ulaşacakları bir noktaydı, bir mertebeydi. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından biat isterken namazları kılacaksınız şeklinde beyanda bulunmuyordu. Beş vakit namazı kılacaksınız buyuruyordu. Namazın beş vakit olduğunu ümmetin zihnine, kalbine oturtuyordu. Biat denildiğinde birinci ve ikinci akabe biatları gündeme geliyordu. Birinci akabe biatında bulunan Hazreti Ubade bin Sabit radıyallahu anh, anlatıyor. Ben birinci akabe biatında bulunanlardanım. On iki kişiydik. Resulullah gelin bana biat edin buyurdu. Ve hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, insanlara zina iftirası atmamak. İyi ve doğru olan bir şeyde bana karşı gelip isyan etmemek üzere biat edin. Kim bu biata vefa gösterirse onun ecrini Allahu Teala verecektir. Kim bu suçlardan birini işler ve dünyada iken bu suçunun cezasını görürse Bu kendisi için bir keffarettir. Kim bir suç işlemiş, sonra Allah da onu saklamış, kimse bu suçu bilmemişse, o kişinin işi Allah'a kalmıştır. Dilerse cezalandırır, dilerse affeder. Biz ona bu şartlarda biat ettik diyordu. İkinci akabe biatı ise, birinci akabe biatını tamamlayıcı, ve hicrete hazırlayıcı bir özellik arz ediyordu. Bukhari ve Müslüm'de geçiyordu. Hz. Ubede seslendiriyor. Biz, Allah Resulüne, hoşumuza giden gitmeyen, acı tatlı, iyi ve kötü günlerde itaat etmek, kendisine mesuliyet verilenlere karşı gelmemek, nerede ve ne durumda olursak olalım, Allah uğrunda hiç kimsenin kınamasından, baskısından korkmadan, çekinmeden hakkı dile getirmek üzere biat ettik. İkinci akabe biatında bir konu daha gündeme getiriliyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kadınlarınızı, çocuklarınızı nasıl koruyorsanız, beni de o şekilde korumak üzere bana biat edin buyuruyordu. Bunun anlamı açıktı. Gün gelir, Resulullah'ı koruma yolunda malları ortaya koymak gerekebilirdi. Canları ortaya koymak gerekebilirdi. O gün geldiğinde, o günler geldiğinde mallar da, canlar da seve seve ortaya konacaktı. Buna söz veriyorlardı. Bu konuda ahitleşme gerçekleşiyordu. Mekke fethinde de biat alınıyordu. O biatın özellikleri Akabe'de yapılan birinci biata benzerlik arz ediyordu Peygamber Efendimiz o biatta kadınlardan da biat alıyordu Biat sırasında iyi ve doğru olan bir şeyde sana karşı gelip isyan etmeyeceğiz dediler Efendimiz aleyhissalatü vesselam gücünüz takatiniz yettiği derecede buyurdular Bunun üzerine biat edenler Allah ve Resulü bize bizden daha merhametli dediler Hudeybiye'de yapılan biat tüm dikkatleri kendine çekiyordu. Sahabe-i Kiram'ın ifadesiyle ölümüne biat olarak ifadelendiriliyordu. Hudeybiye'de büyük bir olay gerçekleşiyordu. Bir anlaşma gerçekleşiyordu. Anlaşma metlinin başlangıç ibareleri yazılırken büyük sorunlar yaşanıyordu. Sonra anlaşma metinlerinde sorunlar yaşanıyordu neredeyse açıkça Müslümanların zararına, kararlara imzalar atılıyordu. Sahabe-i bunu kabullenemiyordu. Hazreti Ömer Efendimiz sesini yükseltiyor, yanlış yapılıyor diye itirazını yapıyordu. Bakara Suresinin 216. ayetinde Olabilir ki sevmediğiniz, hoşlanmadığınız bir şeyle karşılaşırsınız da O şey umulur ki sizin için daha hayırlı olur. Bir şeyden hoşlanırsınız da, o şey de sizin için şer olabilir. Bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz buyuruluyor. Bu ayet-i keriminin tefsirini, tabiri caizse Hudeybiye anlaşması yapıyordu. Müminler, bu anlaşmanın aleyhlerine olduğunu sanıyorlardı. Son derece üzülüyor, rahatsız soruyor, yer yer itiraz etmeye çalışıyorlardı. Fakat daha uzun bir süre geçmeden, Hudeybiye anlaşmasının, tamamen müminlerin hayrına olduğu ortaya çıkıyordu. Ayetin sonu öyleydi. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Müminler, dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler isterlerdi. Onların kalplerinde, İki dünyada da güzellikler içra olabilmek vardı. Bu hakemelerini bunun için yorarlardı, bunun için gayret ederlerdi, bunun için çırpınırlardı. Doğru bildikleri, hak bildikleri, hayırlı gördükleri yolda gayret ederler, çabalarlardı. Ama bazen yalınmış olurlardı. Yürüyen hayat bunu önlerine sererdi. O zaman hemen yanlıştan dönerlerdi. Hayatın verdiği dersten derslerini alırlar, doğru olana yönelirlerdi. Hazreti Ömer Efendimiz, Hudeybiye günü Resulullah'a karşı keskin diyebileceğimiz bir tavır takılmıştı. Ama kısa bir süre sonra yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu gördü. Kendisi o gün konuştuklarım, yaptıklarım yüzünden hala oruç tutuyor, sadaka veriyor, köle azat ediyorum. Böylece hayır olacağı ümidini taşıyorum diyordu. Her zorluktan sonra kolaylık gelirdi. Her sıkıntıdan sonra ferahlık olurdu. Her yorgunluktan sonra bir dinlenme olurdu. Her karanlıktan sonra bir aydınlık gelirdi. Kula düşen sabırla yürümekti Sızlanmadan yürümekti Ulu bir çınar misali olabilmekti Çınarların gölgesi engin olurdu Gelenler gidenler gölgesinde huzur bulurlardı Sükun bulurlardı, dinlenirlerdi Çınar devasa gölgesini kimseden esirgemezdi Kimseden bir şey de istemezdi O sadece verirdi O bir güvendi O bir sığınaktı. Gölgesine pisliklere atanları bile görmezlikten gelirdi. Onun kimseden bir beklentisi yoktu. Ulu çınarlar öyle olurdu. Devler öyle olurdu. Engin gönüller öyle olurdu. Rahmanı rahime sığınanlar öyle olurdu. Onlar sabır dağlarıydı. Ayette öyle beyan ediliyordu. Ey müminler sabırla Ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Namaz her gün kılınırdı. Namaz müminin hayatında canlıydı, diriydi. Kulun Rabbi ile ilişkisini kuvvetli kılandı. Sabırla namazla yardım istenecekti. O halde sabır da namaz gibi sürekli olandı. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden.